Evet Açık Radyo'nun Açık Dergisi'ni dinlemeye devam ediyorsunuz ilk yarım saatimizde duyurmuştuk bugün bir e, raporu konuşacağız burada belki de kitap mı demek lazım e, konuklarımıza hemen bir pas attım ama öncesinde onları tanıtalım. E, İKS ve Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlemece'yi ağırlıyor stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bir de tabii e, raporu yazan ekipten demek belki evet. doğru Kanada Trent Üniversitesi'nden Doktor Feyzi Baban bize beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk. bulduk evet raporun tam adını bir tekrar söylersek birlikte yaşamak kültürel çoğulculuğu sanat yoluyla geliştirmek e, diyen bir rapor. Cuma günü yapıldı lansmanı ama a, anladığımız kadarıyla uzun zamandır çalışmaları süren kapsamlı bir raporu elimizde tutuyoruz bugün. E, Geniş bir ekiple birlikte çalışmışsınız. Önce küçük izlenimler. Ee, <gülüyor> belki kültür sanatı öneren, aslında birlikte yaşamaya dair kültür sanatı öneren bir rapor demek yanlış olmayacaktır. Belki değil mi? Buradan başlamış olabiliriz direkt. Size sormuş olayım o evet, zaman. Evet, çok doğru. Çok teşekkürler. Çok mutluyuz sizde olduğumuz için bugün. E, raporu konuşmak için buluştuğumuz için <gülüyor> ayrıca mutluyuz. Raporun adı birlikte yaşamak, kültürel çoğulculuğu sanat yoluyla geliştirmek. Raporun başlığı bile kendi başına birçok şey anlatıyor aslında zaten <gülüyor> rapordan bahsetmesi için sevgili Feyzi Bey'e, Feyzi Hoca'ya söz bırakacağım ama aynen dediğiniz gibi sanat sanat yoluyla, kültürel üretim yoluyla nasıl birlikte yaşayabiliriz bunu tartışıyoruz. Kültür politikaları perspektifinden tartışıyoruz. Evet aslında Türkiye'nin çok e, önemli bir noktası kültür politikaları. Yani hani pek çok tarafıyla tartışıldı tartışılmaya muhtaç. Yeni e, meseleler geliştirilmeye de muhtaç ama e, 15. İstanbul Biyeneli'nden belki bir yola çıkmak lazım. İyi bir komşu önermesinin de bir e, devamlılığı nitelinde olduğunu düşünebiliriz. Ve aynı zamanda İKSV'nin bu birlikte yaşama dair... Ee, ...önermeleri e, sürekli göz önünde tutmasına dair bir politika güttüğünü görüyoruz. Nereden kaynaklanıyor bu biraz sizden dinleyebilir miyiz? Evet e, kültür politikalarının özünde temel felsefesinde toplumdaki tüm bireylerin kültürel hayata eşit şekilde erişim ve katılımı prensibi var. Biz bu yolda birçok araştırma, yayın, savunuculuk faaliyeti toplantı yapmaya devam ediyoruz başından beri. Farklı konularda araştırmalar yürütüyoruz ve raporlar yayınlıyoruz belki ama özünde hep bu var. <gülüyor> kültürel demokrasinin, kültürel vatandaşlığın geliştirilmesi yolunda neler yapılabilir? Hem bu alandaki bütün kültürel aktörlere e, politika önerisi geliştirmeye çalışıyoruz. Somut öne öneriler ve veriler üzerinden bunu tartışmaya açıyoruz. Ama hem de biz bir de bir kültür kurumuyuz. 46 yıllık... Nispeten eski bir kültür kurumuyuz artık. Ee, sahadan gelen tecrübelerimiz var. Görünürlüğü yüksek olan büyük uluslararası etkinlikler düzenliyoruz. Dolayısıyla bu bir yandan da bizim sorumluluğumuz. <gülüyor> yani kendi etkinliklerimizde de e, olağan sıradan e, alışık olduğumuz izleyici kitlesinin dışına nasıl çıkabiliriz? Nasıl çeşitlendirebiliriz? Nasıl daha çok insana ulaşabiliriz? Bunun yollarını araştırıyoruz. Evet İstanbul Biyaneli son İstanbul Biyaneli iyi bir komşu diyerek temasıyla zaten hepimizin yüreğinin teline dokundu tabiri caizse. Bir çok soru ortaya atılmıştı küratörler tarafından belki hatırlarsınız. Bunlardan bir tanesi işte iyi bir komşu komşu bir ülkeden midir diye sormuştu. Ee, biz bu süreçte bu raporu tasarlamaya başladık, düşünmeye başladık aslına bakarsanız. Orada da bahsettiğimiz konuyu şimdi biraz daha ileriye taşıdık. Daha derin bu raporla birlikte, daha derin bir tartışmayla Avrupa'dan örnekleri de getirerek Hı. daha fazla ne yapabiliriz diye iyi örnekler üzerinden konuşmaya çalıştık. Evet, iyi örnekleri öne çıkarmak belki bu zamanın ihtiyaçlarından biri mi? Belki size sorabilirim. Ee, evet, tabii bu çok önemli bu iyi örnekleri ortaya çıkartma, çıkarmak. Ben size biraz da yani bu raporun arka planıyla ilgili bir bilgi vereyim. Nasıl Geldik ondan sonra İKSV ile nasıl birlikte olduk, nasıl bunu yaptık. Çünkü son derece zevkli, bizim için de çok önemli bir birliktelik oldu İKSV ile bu raporda çalışmak. Bu raporun arka planını oluşturan araştırma ben ve gene Wilfred Laurier Üniversitesi'nde Kanada'da Kim Riegel isimli bir meslektaşımla birlikte... Yürüttüğümüz beş senelik bir e, araştırma projesinin e, bulgularından oluşuyor, bulgularının bir kısmından oluşuyor ve bu araştırma projesinde de biz e, birlikte nasıl yaşamalı sorunsalından çıkıp Avrupa'nın farklı yerlerinde, özellikle İtalya, Almanya, e, Danimarka e, ve Türkiye de buna dahil e, farklı vatandaş inisiyatiflerinin e, değişik birlikte yaşama modellerini nasıl yeniden düşündüklerine bakıyoruz. Ve burada da tabii yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi özellikle Avrupa bağlamında yükselen bir e, aşırı sağ yabancı düşmanlığı yeni gelenleri reddetme e, farklı olanlarla birlikte yaşamayı reddetme eğilimi çok güçlü. Bunlar olurken aynı zamanda bu yaklaşımları reddedip hayır biz birlikte yaşayabiliriz ve bu birlikte yaşamanın Altyapısını da eşitlikçi, çoğulcu ve birlikte dönüştürmeci bir e, platform üzerinden yapabilir, yapabiliriz diyen e, çok sayıda vatandaş inisiyatifleri de mevcut. Hı hı. Ve biz e, hem bir teorik çerçeveden bunu anlamaya çalışıyoruz hem de saha üzerinden farklı örneklere, bu iyi örneklere bakıyoruz bunu yaparken... Bizim aslında birlikte dilimize ile öyle oldu. Gaziantep'te gene böyle iyi örneklerden bir tanesinin 40 ayak kültürün düzenlediği bir çalıştayda ee, Özlem de oradaydı. Ben de oradaydım Araş, araştırmanın e, bir şeysi olarak, parçası olarak ve orada konuşurken ne kadar aslında aynı Konularla birlikte ilgilendiğimizi görünce hmm. e, özlem tabii o konuda bir şey alarak e, e, bize bir e, teklif getirerek niye birlikte böyle bir rapor hazırlamıyoruz dedi. Ve tabii bizim için de çok güzel bir şey oldu bu. Birlikte evet. çalışmak. Birlikte çalışmak <gülüyor> evet birlikte <gülüyor> yaşamak ve birlikte çalışmak onu da ekleyerek evet. bir bu rapor. ...ortaya çıktı. Bu raporda da biz... ...önce o ilk kısmında... ...yani bu... E, ...birlikte yaşamanın kavramsal arka planına... ...bakmaya e, çalıştık. Onu kısaca anlattık. E, Avrupa'da çünkü... E, ...çok uzun süre... ...ilkevela bu birlikte yaşama özellikle... ...yeni gelenlerle ilgili birlikte yaşama... ...sorusuna asimilasyon cevabı... ...verildi. Hmm. Yani dışarıdan... ...yeni gelenler bizler gibi olsunlar. Aidiyetlerini bıraksınlar, bırakırlarsa... Her şey gayet iyi olur çünkü bizler homojen toplumlarız ama asimilasyon hiçbir zaman öyle çalışmadı. Çünkü insanların aidiyetini bırakmalarını istemek hem etik olarak doğru değil hem de zaten asimile ol dediklerimiz ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar asimile olamadıkları göründü. Mesela üçüncü jenerasyon Türk Almanlarda baktığımız zaman Hı. yani ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Alman olmaları bir türlü mümkün değil. O hedef sürekli olarak kayıyor. Buna karşılık bir çok kültürlülük cevabı gene verildi Avrupa bağlamında. Bunlar var da vardı, raporun çok temelini oluşturan evet, şeyler. Evet. Bu, bu gözle de dinlemelerini önerelim dinleyicilerimize. Evet, raporun kavramsal çerçevesini bu şey gözlemler oluşturuyor. Ve çok kültürlülükte de şöyle bir argüman yapıldı denildi ki insanların kimliğini oluşturan aidiyetleri çok önemlidir ve bu aidiyetlerin birlikte yaşamak için tanınması gerekir ve bu etik olarak doğru bir şeydir siyasi olarak da doğru bir şeydir doğru bir argüman olmasına rağmen Avrupa örneğine baktığımız zaman sadece kimliklere tanımaya yönelik bir çok kültürlülük silolaşmaya ve birbirinden ayrı kopuklar, hmm. kopuk topluluklar yarattı özellikle yeni gelenler bağlamında mesela İngiltere'de Gördük ee, Müslüman toplulukların belli yerlerde yaşaması Almanya'da oldu bu Hollanda'da oldu ve doğru bir yerden başlama, başlamasına rağmen çok kültürlük yaklaşımı farklılıklar arasında geçişkenliği sağlayamadı. Yani evet farklılıklarımızı tanımlayalım ama bu farklılıklarla birlikte nasıl yaşayacağız? Bir nasıl alışverişe birlikte? ihtiyaç var evet, değil bir mi? Bir alışverişe ihtiyaç var etkileşime ihtiyaç var. Ve birlikte bizim burada söylediğimiz bir dönüşmeye ihtiyaç var. Birlikte yaşamıyoruz. Çünkü birlikte biriyle yaşadığınız zaman dönüşüyorsunuz o ilişkinin e, e, süreci boyunca. Ve bizim işte bu raporda e, anlatmaya çalıştığımız kavramlardan bir tanesi de bu radikal kozmopolitik olarak tanımladığımız. Evet. Bu e, asimilasyon ve çok kültürlülüğün ortaya çıkardığı problemleri biraz aşarak... ...evet... Kimlikleri tanıyalım, farklılıkları tanıyalım ama farklılıkları tanıdıktan sonra bu aradaki geçişleri nasıl sağlayabiliriz? Bunları nasıl yol açabiliriz? Düşüncesiyle yola çıkan ve böyle üç çok kısa tabii fazla vaktimiz olmadığı için hı hı. E, çok kısaca söylersem üç temel üzerinde bunlardan bir tanesi e, eşitlik. Yani eşitlik prensibi üzerinde ilişkiye girmek. İkincisi çoğulculuk yani birlikte yaşamanın çoğulcu bir Ortam olduğunu kabul etmek. Üçüncü de bu birlikte yaşama neticesinde ilişkiye girenlerin dönüşeceğini kabul etmek. Ve burada da e, baktığımız tabi İKAN-SV raporu bağlamında e, kültür ve sanat üretimi alanı içerisinde bu türden vatandaş inisiyatiflerinin yani şu saydığımız prensiplere uyan radikal kozmopolit e, prensipleri hayata geçirmiş olan yerel vatandaşın inisiyatiflerine baktık. Avrupa'da, Türkiye'de ve bunların kültür ve sanatı e, kullanarak yeni gelenlerle yerel halk arasındaki bu etkileşimi nasıl sağladığı, yeni gelenlerle e, yerel halk arasındaki e, birbirini anlamama, ötekileştirme yahut da düşmanlık, ayrımcılıkları ortadan kaldırmaya nasıl katkıda bulundukları Bunları ayrıntılarıyla baktık raporun içerisinde. Kim bunlar peki? Yani özellikle örneğin Türkiye'den düşündüğümüzde hmm. bunu ağırlıkla gerçekleştirenlerin kolektifler ya da bu, bu yapıya en azından bu birlikte yaşama meselesi üzerine daha çok akıl yürütmüş topluluklar olduğunu görüyoruz. Nasıl devam ediyor evet. bu işler Avrupalı? Şimdi bunlar tabii ilginç bir şekilde bazen böyle birdenbire kendiliğinden de çıkıveren. Hı hı. oluşumlar. Hı. Almanya bağlamında baktığımız zaman Almanya'da iki sene önceki o çok büyük göç dalgası olduğu zaman Almanya Suriyelilerin Türkiye'den geçip Yunanistan üzerinden Merkel'in sınırları açıp bir milyona yakın Suriyelinin Almanya'ya gitmesiyle birlikte hı hı. bir yabancı düşmanlığa çıkarken aynı zamanda da Almanların işte hoş geldiniz kültürü dediği welcome culture birdenbire bir patlama yaptı. Almanya'nın bütün şehirlerinde Berlin'den Münih'e kadar ve ufak yerlerde ve bunların hepsi vatandaş inisiyatifleriydi. Ve şöyle çıktılar dediler ki yani yeni gelen insanlar var. Biz bu insanlarla yaşayacağız ve nasıl yaşayacağımızı düşünmemiz lazım. Ve farklı e, yerlerde mesela bunların bir kısmı e, mahallelerde çıktı. Ama bir kısmı mesela aynı İKSV'nin burada ön ayak olduğu gibi kültür sanat organizasyonlarında çıktı bu e, vatandaş inisiyatifleri. Mesela müzeler, e, sergi salonları bu konuda çok önemli rol oynadılar. Hı. Bu e, raporda bahsettiğimiz mesela örneklerden bir tanesi Multaka diye bir örnek vardı ve o Multaka Almanya'daki farklı müzelerde ee, ...gelen mültecileri, Suriyeli mültecileri e, rehber olarak eğitme projesiydi. Şimdi burada rehber olarak eğitme projesiyle kalmayıp... E, ...gelen mültecilerin kendi hikayelerinden Avrupa tarihi anlatması oldu aslında bu proje. Hı -hı. Yani insanlar müzelere geldiği zaman Suriyeli ya da Iraklı bir Afganlı mülteci... Almanya tarihini, Avrupa tarihini kendi tarihi ve kendi bugünkü deneyimleri üzerinden gelenlere anlattı. Dolayısıyla ortaya çıkan hadise Avrupa kültürünün gelen mültecilerin kültüründen çok kopuk yahut da birbirinden ayrı, öteki olmadığı, geçişlerin olduğu, hı hı. bugünkü deneyimlerin... Tarihsel deneyimler ve müzede anlatılan hikayelerle bu bireylerin hikayelerinin birbirlerinden nasıl ilintili olduğu. Burada mesela müze mutlaka çok geniş e, bir alana yayıldı. Ödüller aldı e, ve çok önemli rol oynadı. Mültecilerin hikayelerinin Almanlara ve o müzeye gelenlere anlatılmasına. Mesela gene bir örnek burada e, raporda baktığımız... Berlin'de başlayan Überden diye bir yemek kültürü projesiydi. Bu tamamen bir e, mahalle inisiyatifi olarak başlayan, tek bir kişinin inisiyatifi olarak başlayan ve mültecilerden Almanların birlikte bir akşam bir araya gelip yemek pişirmesiyle yani ilk kontak. Yemek tabii ilginç bir şey çünkü yemek yediğiniz zaman herkes rahatlıyor. Tabii. Rahatlayınca konuşuyor, birbirini tanımaya başlıyor. Yani o yemeğin öyle bir özelliği var. İnsanların arasındaki soğukluğu, konuşamamayı, belki de birazcık böyle alışamamayı kırma gibi bir e, durumu var. Ve orada e, yaklaşık bir işte her akşam 10-12 kişilik bir grubu gelip bir araya getirip ama oradaki o ilk birliktelikten Ondan sonra işte ilgi alanlarına göre daha sonra tenis projeleri işte futbol piknikler yani burada da amaç yeni gelenlerle oradaki lokal halkın bir şekilde kontağa ve ilişkiye girebilmesi ve bunlara baktığımız amaç bunlarda tabii farklı projeler evet. yani birisi müze sanat öbürü yemek kültürü ama e, prensip itibarıyla. Aslında hep aynı hedefe yönelmiş projeler. Çünkü bütün prensip burada ötekileştirme yahut da ayrımcılık yahut da yeni gelene karşı şiddet hep sürekli bir bilmeme durumu üzerinden oluyor. Evet, karşılıkta tanışmamak. Karşılıklı tanışmamaktan. Biz mesela Türkiye'de de bunu görüyoruz. Suriyelilerle ilgili bir kütle halinde bir Suriyeli kavramı var ama bu Suriyeliler kimdir... Hayatları nedir, nerede yaşamışlardır, birey olarak hı hı. hayalleri nedir, ne yapmak istiyor? Bundan ilgili tabii hiçbir şey bilmiyoruz. Bu o iletişime geçtiğiniz zaman oluyor. Ha birden bire tanıyorsunuz ki birisi mesela Ud sanatçısıymış Suriye'nin. Hiç o Suriyeli olarak gördüğünüz kütlenin içerisinden bambaşka bir insan çıkıyor. Şimdi onu tanıdığınız zaman o zaman tabii yeni gelene mülteciye farklı bir gözden bakmaya hı. başlıyorsunuz. Bu projelerin de en önemli özelliği tabii lokalde. E, ufak ölçekli olmalarına rağmen çok büyük etki yaratıyorlar. Bu ötekileştirmeyi, yabancılaştırmayı ve ayrımcılığı ortadan e, kaldırmakla ilgili olur. Peki bu böyle hakikaten lokal dediğimizi küçük e, bir hmm. çevreden mi bahsediyoruz? Yoksa böyle bir yandan da etkisi gittikçe yayıla, yayılabilecek bir e, tırnak içinde Umut'tan mı? Siz evet. nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle e, görüyoruz bazıları tabii lokal. Hı hı. Mesela bazı e, yerler mesela Türkiye'de Türkiye örneğinde bizim çok bahsettiğimiz benim de çok değerli bulduğum bir örnek. Mesela Antep'teki hı hı. Kırkayak Kültür Merkezi. Şimdi Kırkayak'ın faaliyetleri e, büyük bir çoğunlukla tabii Antep e, üzerine yoğunlaşıyor. Ama Antep'te e, Suriyelilerin varlığı ve e, Türkiye'lilerle Suriyeliler ilişkisi bağlamında... Çok önemli rol oynayan bir oluşum kırkayak. Bu yabancılaşmayı, ötekileşmeyi kırmak bağlamında. Belki tek bir lokal üzerinde ama o lokal üzerinde etkisi çok fazla olan. Şimdi bu arada tabii Antep'te çok fazla Suriyeli şey Tabii yarım yani. milyona yakın Suriyeli var. E, ciddi bir tansiyon var evet, şehir evet. içerisinde. Suriyelilerle ilgili bilinmeyen çok şey var, bilinmedikleri için ön yargılar var. Ee, mesela işte 40 e, ayak gibi bir organiza organizasyon, o ön yargıların kırılması çok önemli rol oynuyor. Evet. Uber'den Teleran <gülüyor> örneğine baktığımız zaman, mesela o ilginç, ufak Berlin'in Schöneberg bir mahallesinde başlayıp ama ondan sonra bu Welcome Culture çerçevesinde farklı şehirlere uzanmış bir organizasyon. Yani burada olanı görüp ondan sonra farklı şehirlerden gelip acaba biz de yapabilir miyiz? Onlara neredeyse franchising gibi. Yani hani şey franchising vatandaş inisiyatifi gibi. Bunu kuran Rafael diye genç bir Alman e, ...vatandaşı... ...onun e, inisiyatifiyle... ...Münih, Düsseldorf farklı yanılmıyorsam... ...onaltı farklı şehirde şimdi... ...Über'den telaranlar var... Hı hı. E, ...mesela e, şey... E, ...ayaklı Uber'den telaranlar var... ...şey bu minibüsten... ya da kamyondan... ...yazın ufak ufak şehirlere gidiyor... ...orada işte mülteciler, yerel halk birlikte e, yemek kültürünü geliştiriyorlar, öğreniyorlar birbirlerinden. Daha farklı gene raporda anlattığımız e, sanat projeleri var, Danimarka'da var e, mesela. E, İKSV'nin tabii önayak olduğu projeler var, e, BNL çerçevesinde ve onun dışında. Ve bunların hepsine baktığımız zaman gene tabii çok önemli bir soru sordunuz... Hı. ...kendi içerisinde lokaller... ...fakat bir de sinerji... ...yaratıyorlar. Hı hı. Şimdi... ...Türkiye'de bu sinerji daha az... ...çünkü... E, ...bunları yapan yani bizim bu... ...daha radikal kozmopolitlik... ...prensipleri çerçevesinde anladığımız... ...yani... E, ...yerel halkla yeni gelenleri... ...eşitlik, çoğulculuk... ...ve dönüşüm... ...prensibi içerisinde buluşan... ...buluştan örgütlerin... ...sayısı Türkiye'de daha az. Evet. Mesela... Ee, ...yardım derneklerini buna katmıyoruz... ...çünkü yardım derneklerinde bir hiyerarşi var... ...yani Hı -hı. onlar da tabii önemli bir faaliyet... ...önemli bir fonksiyon yerine Hı -hı. getiriyorlar... ...ama onların yaptıkları... ...yani bir hiyerarşi var orada... ...işte yerel halkın yeni gelenlere yardım etmesi... ...burada daha farklı bir şey var... ...yani burada vatandaş vatandaş olmayan ayrımı... ...onu kaldıran... Hı -hı. Türkiye'li Suriyeli ayrımı gözetmeyen yahut da Alman Suriyeli ayrımı gözetmeyen herkesin o mekanda eşitlik içerisinde hiçbir hiyerarşi olmadan birlikte ürettiği, birlikte düşündüğü, birlikte faaliyetlere katıldığı ve neticesinde de sonu bilinmeyen bir şekilde belki birbirlerine dönüştükleri. Mekanlar. Almanya'da mesela bu raporda tabii daha kapsamı dışında olduğu için konuşmadık ama mesela birlikte yaşama ev projeleri var. Gene yani bunlar var ve bunların oh. Almanya'da sinerjisi çok var. Ee, dediğim gibi Türkiye'de daha az Danimarka örneğinde Danimarka'da da bunların mesela çıkması Danimarka'da özellikle siyaset ve kamusal alanda yükselen yabancı düşmanlığı ve bunların devlet politikasına yansımasıyla vatandaşların bu işi kendine kendi elle, ellerini alması söz konusu. Yani biz bu olandan memnun değiliz. Hı -hı. Ve günlük hayatımızda bunu reddeden yaklaşımlar yaratacağız. E, diye yani böyle farklı farklı. Birbirinden ilham alan tabii, birbirini tabii. etkileyen tabii. E, ihtimallerden de bahsediyoruz galiba. Yani mesela Gaziantep örneğinde 40 ayak aslında bir kültür sanat derneği olarak kurulup. Yani böyle mültecilerle ilk başta ilgisi olmayan ama sonra Suriyelilerin. Oraya gelmesiyle birlikte şimdiki direktörü Vural Tarla'nın onun açıklamasıyla yani biz Suriyeliler geldiği zaman kimler olduklarını bilmiyorduk. Hmm. Ve bir bu şehrin insanları olarak artık yeni gelen bu şehre yeni gelen insanları tanımamız gerektiği onlarla birlikte yaşamamız gerektiğini anlamamız sonucu dönüştük ve dernek başka bir şey oldu. Aslında bir yandan da bu dünya örneklerinden bahsediyoruz Türkiye'den de bahsediyoruz çok aynı şeyleri yaşıyoruz galiba yeni dünyanın aynı sorunları yani bu birlikte yaşamak meselesi büyük göç hareketleri işte bir tek Suriye savaşı değil sizin de raporun bir kısmında hatta başlangıcında bahsettiğiniz bir yer var yaklaşık 70 milyon insan 2017 sonu itibariyle dünya genelinde zorla yerinden edilmiş durumda. Yani sadece mesele işte Türkiye Suriye değil. Bütün dünyada yaşanan büyük hareketler var. Aslında evet. e, belki radikal kozmopolitlik de e, bu yeni dünyaya cevap veren evet. yeni bir kavrammış gibi düşünüyorum ben. Evet, yani şöyle ee, ikili ikili bir tabi durum söz konusu. Yani bir yandan da dünyanın her tarafında bunu da ta Amerika'dan Avrupa'ya kadar ...böyle gözlemleyebiliriz. Hı. Bir e, Birlikte yaşamayı... ...farklı olandan birlikte yaşamayı... ...reddeden de bir akım var. İşte, bunu mesela Amerika'da görüyoruz. E, Trump ve onu destekleyenler... ...istemiyoruz birlikte yaşamayı diyor. Farklı olanlar Amerika gibi bir yerde. Yahut da Almanya'da yükselen aşırı sağdan... ...bütün ülkelerde bu mevcut. İşte bu yükselen trende karşı... ...bir ikincisi de mevcut. Bu da... Yani biz sizin söylediğiniz şekilde homojen toplumlarda yaşamak istemiyoruz. Farklı, çoğulcuklu, çoğulcu ve daha zengin, e, kültürel açıdan daha zengin, e, ...topluluklarda yaşamak istiyoruz... ...diyen de bir akım. İşte biz e, bu raporda... ...ve o yaptığımız araştırmada... ...biraz da bu akımın hikayesini anlatmak istiyoruz. Ve İKSV'nin de tabii burada... E, ...katkısı bizim yaptığımız araştırmaya... E, ...çok büyük. Çünkü daha akademik alandaki bir e, olan bulguları evet. daha geniş e, kitlelere ulaştırma şansı verdi bize. Ve bundan sonrasında e, devam edecek mi bu ya da nasıl devam edeceğini sorayım karşımda hazır e, kültür politikaları e, direktörünü bulmuşken Özlem zamanım nasıl devam eder bu e, kültürel çoğulculuğa dair bakış açısı. Ee, bunu tartışmaya devam ederek aslında. Evet. Ee, Feyzi Bey'in bahsettiği gibi Gaziantep'teki üretimden dayanışmaya kadın buluşması diye... ...iki günlük etkinlik sırasında aslında bütün bunlar olup bitti. <Gülüyor> hem Suriyeli hem Türkiye'li birçok kadın mutfak adlı bir proje kapsamında bir araya gelip... ...birlikte yaşamın kodlarını nasıl dayanışmayla, üretimle tekrar oluşturabiliriz diye tartışıyorlardı. Ee, ben de bu toplantıdan haberdar olunca... Kültür politikaları açısından mutlaka yapılacak bir şey vardır. Benim de üzerime bir şey düşer diye düşünerek aslında kalkıp gitmiştim bu iki günlük toplantıya. E sonunda da böyle bir şeyle dönmüş olduk. Evet. Yani evet lokal, lokalde olması çok önemli ama zaten kültür politikaları da lokal olmalı. Yani yerel kültür politikalarının önemi çok büyük. Çünkü insana dokunabildiğiniz bir ölçekte e, gündelik hayatın sorunlarına çözüm bulabilirsiniz kültür sanat projeleri aracılığıyla. Bunu çok önemsiyoruz. Buradan çıkacak örneklerden bizim öğrenmeye ihtiyacımız var. Biz öyle yerel küçük örnekleri alıp kendi küçük dünyamızda e, nasıl başka bir yere taşırız diye bakıyoruz aslında bakarsanız. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani biz bir kültür kurumu olarak bunu yapacağız. İki şapkamız var. Bir yandan hani kültürel üretime destek oluyoruz. E, ama bir yandan da bunun politika tarafında da aktif olmaya çalışıyoruz. Ve daha çok insanı bu tartışmalara çekmeye çalışıyoruz. Onun için diyorum ki tartışmaya devam edeceğiz. Bu iyi örneklerin bir araya geleceği bir konferans hayalimiz var. Hep birlikte düşünelim, tartışalım, sonunda bir şey daha yayınlayalım. Kültür politikada çalışmaları zaten devam edecek. Bu yedinci rapor. Evet. Her sene ayrı bir konuda başka bir rapor, başka bir araştırma, başka bir şey diyoruz. Özünde hep aynı şeyleri söylüyoruz, farklı biçimlerle söylüyoruz. Yanımıza aldığımız akademisyenlerin, uzmanların derin tartışmaları bize güç veriyor. Sonuçta bunu tartışmaya devam etmek lazım. Evet, aslında tartışma dışarıda da konuştuğumuz şey, bir şeylerin devam ediyor olduğuna dair de çok... Güçlü bir işaret demek o yüzden e, sanırım bırakmamamız gereken tarafı da bu. E, bu arada raporu e, internet sitesinden indirebiliyorsunuz İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda söyleyelim birlikte yaşamak Hı. hatta diğer raporların hepsine de ulaşabiliyorsunuz. E, en azından göz atmanızı önerelim e, buradan. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür, biz teşekkür ederiz. Eklemek evet, istediğiniz tabii. bir şey var mıdır? Ben böyle bir anda e, sona geldik. <gülüyor> Herkes şaşkın ama ya söylemek hayır. isteyeceğiniz <gülüyor> pek çok şey vardır <gülüyor> diye tahmin ediyorum ama. E, biz her zaman ulaşabilirsiniz. Tabii. Bu konuyu tartışmak, e, rapor edinmek web sitesinden erişilebilir ama daha fazlası üzerine konuşmak için kapımız açık. Çağrı ile bitirmiş olalım. Şahane. Teşekkürler.